Pavlus'tan Efeslilere Mektup 3. Bölüm Bu nedenledir ki ben Pavlus, siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu, size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. Bu mektubu okuduğunuzda, Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Bu sır, önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, öteki uluslarda mirası ortaktır. Aynı bedenin üyeleridir ve müjde aracılığıyla Mesih-İsa'da vade ortaktır. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca, bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini, bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Öyle ki, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundur. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. Bu nedenle uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır. Bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca, ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için Sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin nedenli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güç dedi. Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin.